Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, Musa abi, bu kardeşin sorduğu sorulara kısaca cevap verecek olursak bu kardeş e, araştırdım diyor sahih hadislerde ellerin kaldırılacağı hususları söylüyor. Şimdi doğrudur rükordan önce ve rükordan sonra ve yine ikiden üçüncü rekata kalkarken eller kaldırılır. Her rekatta kaldırması ise Bazen İmam Elvani rahimullah diyor ki yani bazen ve Vesselam bunu yaptığına dair e, e, rivayetler var ancak sürekli olarak yaptığı her rükudan önce her rükudan sonra ve yine 2'den 3'e üç, kalkarken kaldırılabilir. Bununla beraber doğrusu rükudan öncesi sonrası ve 2'den 3'e kalkarken ellerin kaldırılmasıdır. Ancak bazen yapılmasında bir sakınca yoktur. Yani diğer birden iki eve, 2'den üçe kalkarken de yapılmasında bir sakınca yoktur. Bununla beraber diğer sorusunda, e, Semih Allahu ulimen hamide derken mi? Yani diyor ki bu kardeş, e, bu sözü söylerken mi elleri kaldırmamız lazım yoksa, Tekbiri getireceğimiz zaman yani secdeye gitmek için tekbiri getireceğimiz zaman Burada da muteber bir ihtilaf var onun özel bir yeri yok Çünkü Allah Resulü ve Vesselam semi Allah Men Hamide değil de mesela Tekbir getirdiği zaman allah vakber Ekber dediği zaman rukuya giderken veya secdeden kalkarken secdeye giderken Bazen önce Allahu u Ekber der Ellerini kaldırır, bazen ellerini kaldırırken Allah-u Ekber der, bazen ellerini kaldırdıktan sonra Allah-u Ekber derdi. Burada nasıl böyle bir kolaylık verilmişse, kimisi rükordan doğurulurken e, ellerini kaldırmakta, kimisi de Rabbene ve lekel hamd dedikten sonra, yani gideceği zaman ellerini kaldırmaktadır. Yani burada muteber bir ihtilaf var, özel bir yeri yok, burada nerede elini kaldırmayı uygun görüyorsa ellerini kaldırır. Önemli olan hadislerde geldiği gibi rukudan sonra ellerin kalkmış olmasıdır. Üçüncüsü de bu kardeşimiz diyor ki e, ben diyor ikinci teşehhütte otururken kelime-i şehadetle la ilahe derken şehadet parmağımı kaldırıyorum diyor. La ilahe derken. Ancak illallah derken indiriyorum. Bu doğru mudur diyor. Doğrudur. Bazı kitaplarda bu hususa diyorlar ki hatta kimisi işte diyor ki ettahiyatü lillahi ve salavatü derken indirir ve etteyibatü lillahi yesselamu aleyke ya eyyühen derken kaldırılır. Böyle bir ayrıma gitmişler. E aslında bu hatadır. Yani bu doğru değildir. Bu sünnete aykırıdır. İmam Elbani Rahimullah diyor ki işaretten sonra parmağı indirmek veya bu hareketi la ilahe illallah sözüyle sınırlandırmak sünnette aslı olmayan bir uygulama hatta bu hadisin delaletine göre sünnete aykırı ve ters düşen bir davranıştır. Çünkü hadiste diyor ki ve eşarah, ve eşarah ne demek? Kıble istikametine parmağı parmağını e, uzatmaktır. Yani kardeşin yaptığı gibi o 53 pozisyonunda parmağını tutmak. E, ondan sonra e, ve yuharrik yani ey parmağını oynatırdı. Ancak demiyor ki şuraya gelince dururdu veyahut la i eşhedü en la ilahe derken indirirdi veya şurada kaldırırdı. Böyle bir kayıt eee bazı alimler tarafından yapılmış. O yüzden mesela bugün bakıyorsun şafiler işte en la gelince parmaklarını kaldırıyorlar. Niçin kaldırıyorlar? Çünkü hadiste diyor ve eşarah ey işaret etti. Ama bunu orada kayıtlı tuttular. Böylelikle ne yaptılar? Sünnetten, sünnete aykırı düştüler. O oynatma işini sadece ya da ifadesini sadece şehadetle sınırlı tuttular. Halbuki hadiste geçen Tahyata oturduğu zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun dua olduğunu söylüyor. Hadislerde diyor parmağıyla dua ederdi. Dolayısıyla tahyattan selam verinceye kadar dua yeridir. Bu sebeple kişi tahyata başlayacak, saymaksızın, özellik, özel bir yerde durmaksızın ne yapacak? Parmağını hem işaret edecek hem de parmağını oynatacak. Yani hat rafa yapmayacak. hat rafa ne demek? Yani indirdi, kaldırdı. İndirdi böyle parmağı şiddetli bir şekilde oynayıp kaldırmak da e, yuharrik ifadesine aykırıdır. Yuharrik yani hafifçe oynatmaktır. E, hat turafa kaldırıp indirmektir. Dolayısıyla bu kardeşin söylediği gibi la ilahe derken kaldırması illallah derken indirmesi ya da tersinin yapılması ya da tahiyyat okurken herhangi bir kısımda bunun yapılması sünnete aykırıdır. Doğrusu selam verinceye kadar tahiyyatın başından sonuna kadar parmağını ey e, işaretle beraber oynatmasıdır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Ve hadi vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve